Ben ev satmıştım da hocam onu soracağım. Ee, Buyurun. Bir yıl geçti üzerinden. Ee, sattığım miktarda zekata giriyordu. Hı hı. Zekat miktarına giriyordu. Ee, bir yıl geçti. Bir ay bir ay işte bir yıl bir ay geçerek ev aldık biz ama e, bu hani zekata giriyor mu? Evet. Yani sattığınız evin üzerinden bir yıl bir ay geçti fakat siz yeni bir ev aldınız. Ha ha. Hay hay. Evet. Öğrenterim inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet değerli hocam buyurun. Ev almak bir e, tabii bir ihtiyaçtır. Tabi ihtiyaçlara sarf veya o ihtiyaçlar için bir kenarda bekletilen paralar zekata tabi değildir. Üzerinden yıl geçse bile. E, hanfendinin anlattığına göre bunlar 13 ay önce yani. Değil mi? Bir yıl bir ay önce evlerini satmışlar ama yeni bir ev alma e, girişiminde bulunmuşlar yani sürekli bir arayış içerisinde idilerse ev alma arayışı içinde idilerse o bekleyen para için zekat vermek gerekmez. Evet. Eğer arayış içerisinde değillerse bu takdirde canım, o... ellerindeki paranın zekatını vermeleri evet. gerekiyor.